Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. Sübhanellezi <Sessizlik> khalakal ezvacekullâ Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. وَآيَتُ <gülüyor> Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ve şemsü tecrili müsteqarrillaha Zalike teqdirul azizil alim Ay içinde bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir her biri bir yörüngede yüzerler <Gülüyor> onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir <Sessizlik> Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Vahhalakuna <gülüyor> lehum Bilesek, onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtarılırlar. وَاِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْخَ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 Onlara rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlle de ondan yüz çevirmişlerdir.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 كفروا للذين آمنوا أنطعم من له يشاء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 İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. <Sessizlik> Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. <gülüyor> Eyvah! Eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. K Hâzâ Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. Bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. <Gülüyor> O gün cennetlikler gerçekten nimetler içinde safa sürerler. İnne ashabel cenneti yevme fî şulim fâkihu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 Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir ve digi tananulletikuntumtuadun sebebiyle bugün oraya girin <gülüyor> O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. <gülüyor> Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar. Ama nasıl göreceklerdi? <gülüyor> Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. <Gülüyor> Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? Biz ona şiir öğretmedik.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 İlahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine, kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. <gülüyor> o halde, Onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. Allah!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 Sadekallahülâ Gib. Safat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilahınız birdir. بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاقرات زجرا ف.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 اِنَّا <gülüyor> خَلَقَنَاهُمْ Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. بَلْعَجِبَتَ <gülüyor> وَيَسْخَرُ kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar va <Sessizlik> bir mucize görseler alay ederler va ''Bu ancak açık bir büyüdür.'' derler. <gülüyor> ''Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz?''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 Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. selimun Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. <Sessizlik> siz bize sağdan gelirdiniz, derler. <gülüyor> Ötekiler de, bilakis, derler, siz,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 İLLÂ İBÂDELLÂHİL MUHLASİN Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naim cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. Bunlardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Yutafu <gülüyor> aleyhim Berraktır. İçenlere lezzet verir. Beygâ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 Yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. <gülüyor> Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. Göğün İşte o zaman birbirlerine dönerek soracaklar. Ve <Sessizlik> İçlerinden biri, benim bir arkadaşım vardı der. <gülüyor> Derdi ki, sen de inananlardan mısın? Biz ölüp, kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman cezalanacak mıyız? Ya <gülüyor> musaddiqin ''Siz işin gerçeğine vakıf mısınız?'' dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. <gülüyor>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 <Gülüyor> Zira o cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. İnnehâ <Gülüyor> şeceretun Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Talhûhâke enne gurûsus şeyâti. Ondan yerler ve karınlarını O'ndan doldururlar. Ve Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. اُمَّ <gülüyor> اِنَّ Kuşkusuz onlar atalarını dalalette buldular da peşlerinden koşup gittiler. اِنَّهُمْ <gülüyor> اَلْفَوْآلَ Andolsun ki onlardan önceki eski milletlerin çoğu dalalete düştü. <Sessizlik> Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. <مُنذرين> Uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir bak. فَاُنْظُرْ Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz. وَلَقَدْ <Gülüyor> Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. <Gülüyor> Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık. Ve ahir bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. Sana İşte biz, iyileri böyle mükafatlandırırız. Zira o, bizim inanmış kullarımızdandı. Nihayet ötekileri suda boğduk. <gülüyor> Şüphesiz İbrahim de onun milletindendi.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 Onun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi. ona arkalarını dönüp gittiler. <gülüyor> Yavaşça putlarının yanına vardı. "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi.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 Fakat biz onları alçaklardan kıldık. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver, dedi. <gülüyor> İşte o zaman biz onu uslu bir oğulla müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince yavrucuğum.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 Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca, Ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin, biz iyileri böyle mükafatlandırırız, bu gerçekten çok açık bir imtihandır diye seslendik.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 كذلك نجزي المحسنين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 Üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları müstesna, onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. <gülüyor> Sonra gelenler içinde kendisine bir ün bıraktık. İlyas'a selam dedik. <Gülüyor> şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. <gülüyor> Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Elbette peygamberlerdendi. <Gülüyor> Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra. Diğerlerini yok ettik. İzinler.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 Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. <gülüyor> Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? <gülüyor> ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Ne? <gülüyor>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 Allah Allah onların isnade de geldiklerinden yücedir münezzehtir ha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 İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bileceklerdir. And olsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Ve lekad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 onların halini gör onlar da görecekler <gülüyor> azabımızı acele mi istiyorlar <gülüyor>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 Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun.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 والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقا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 Thank yeah. you.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 Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? <Serasesehen> Yahut göklerin... Yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse göklerin yollarında yükselsinler. <gülüyor> Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur. İşte şurada bozguna uğratılacaklardır. Ahzab. Onlardan önce Nuh kavmi,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 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب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 Rabbimiz bizim payımızı hesap gününden önce ver dediler onların söylediklerine sabret onların söylediklerine sabret Kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O hep Allah'a yönelirdi. <Gülüyor> Doğrusu biz akşam sabah O'nunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları O'nun emri altına vermiştik. Hepsi O'na yönelmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> الشراق والطير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 تَسَوَّرَ الْمَحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ دَفَفَ زنجيرٍ مّن نُحَاسٍ لَّا تَخَفْ خَصْمًا بَغَى Kul bainana bil bu kardeşimdir onun 99 koyunu var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 وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَ Oznanıdı, anma fettanı, festerarı, Sonra. Bu tutumundan dolayı onu bağışladık kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Feğafarnâ <gülüyor> Ve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 122. فاحق بين الناس بالحق 123. ولا تتبع الهوى بين الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلْ لَكَ عن سَبِيلِ اللَّهِ Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. <Sessizlik>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 Süleyman Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver, şüphesiz sen daima bağışta bulunansın dedi.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 Zülkifli de an, hepsi de iyilerdendir. <gülüyor> İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. <gülüyor> Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır. Cennet Onlar koltuklara yaslanıp kurularak Orada birçok meyveler ve içecekler isterler. <gülüyor>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 onlar rahat yüzü görmesinler derler. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. <Gülüyor> Liderlere uyanlarsa, ''Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Onu bize siz sundunuz. Ne kötü bir yerdir.'' derler. <gülüyor> Yine onlar, Rabbimiz bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır derler. <Gülüyor> derler ki kendilerini dünyadayken kötülerden saydığınız kimseleri burada ne için görmüyoruz <gülüyor>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 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah üstündür, çok bağışlayıcıdır. Rabbus deki bu büyük bir haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz Onlar orada tartışırken benim Mele-i Ala hakkında hiçbir bilgim yoktu.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 O'nu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal O'na secdeye kapanın. Bütün melekler Toptan secde ettiler. <Sessizlik> Yalnız iblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. tek Allah ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten senin meneden nedir böbürlendin mi yoksa yücelerden misin dedi qaley İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Kâle ana hayrun Allah çık oradan sen artık kovulmuş birisin ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir buyurdu <gülüyor>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 İblis, senin mutlak kudretine and olsun ki onlardan ihlasa erdirilmiş kulların bir yana hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. <gülüyor> Doğrusu ki ben hep doğruyu söylerim. Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım buyurdu. <gülüyor>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 Bu Kur'an ancak alemler için bir öhüttür. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz.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 ألا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِي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 Altyazı M.K.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 Öyleyken nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Khalaqakum min nefsin wahidatin thumma minha مَجَّعَ لَمِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَأَ يَخْلُقُكُمْ في بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما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 119. خواله نعمة منه نسي 110. نسي أما كان يدعو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 يستوي يعلمون والذين لا.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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّ de ki bana dini Allah'a Halis kılarak ona kulluk etmem emrooludu ''Bana, Müslümanların ilki olmam emrolundu.'' <Sessizlik> ''De ki, Rabbime karşı gelirsem, doğrusu büyük günün azabından korkarım.'' ''Kul deki ki, ben dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim. Siz de ondan başka dilediğinize tapın. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü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 I see Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar var. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, yalnız benden korkun. <gülüyor>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 Ulan Ağında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Affan Fakat Rablerinden sakınanlara üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Lakinilllezine <gülüyor> teqavramı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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ثم يخرج به زرعا مختلفا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم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 أفمن شرح الله صدر قول الإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسيات قلوبهم.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 Takşer min gül gülde, Lüveni geçşer verikanu dallah ibi Azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kendini ondan emin kılan gibi midir? Zalimlere kazandığınızı tadın denilir. <gülüyor> Onlardan öncekiler yalanladılar da farkına varmadıkları bir yerden onlara azap çattı. Suretle Allah, dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. <gülüyor> لَوْ كَانُوا ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا فَلِلَّا <Gülüyor> عَلَّهُمْ Korunsunlar diye pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. Kur'an'an Arabiyen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 ضرب الله مثل رجلا في شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يست تويان ديماثلا الحمد لله بل انثرهم Hakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Tüm innakum yawma azim